Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Haftalık Sunumlarımız Olan Hazreti Resulün Örnekliği Çerçevesinde Medine'de 11 Yıl Sunumlarımızın Bugün 32. Sini Sunacağız İnşallah Bugünkü Alt Başlıklarımız Medine-Mekke İlişkileri 11. Kısım Uğuz Savaşı Oluşumu Arkasındaki Gerçekler 4. Bölüm Bedir Savaşı'nın Ardından Savaşı Her Yönden Analiz Eden Enfaz Suresi Gibi Geniş bir sure Uğuz savaşının ardından gelmemişti. Ancak Haşır suresi gibi kısa bir sure ve değişik surelerin içinde Uğuz savaşını konu edinen ayetler var. Bundan önceki bölümlerde konular içinde Haşır suresinin bazı ayetlerini incelemiştik. Bugün Haşır suresine genel olarak bakacağız. Haşir suresinin 1-2-3-4. ayetlerinde Allah, Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah onlara beklemedikleri yerden geliverdi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle, hem de müminlerin elleriyle harap ediyorlardı. Ey akıl sahipleri, ibret alın. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, elbette onları dünyada cezalandıracaktı. Ahirette de onlar için cehennem azabı vardır. Bu, onların Allah'a ve Peygamberine karşı gelmelerinden dolayı. Kim Allah'a karşı gelirse, bilsin ki Allah'ın cezalandırması çetindir, diyor Allah ayetlerinde. Haşr suresinin ilk ayetleri olarak gelen bu ayetler Müslümanların Beni nadir kabilesini Medine'den sürüp çıkarmaları neticesinde gelmiştir. 625 yılında olan bu hadise 3 yıl önce 622 yılında devleti kuran başlarına Muhammed'i geçiren Medine toplumunu düşündürmeye başladı. Zira Medine'de devlet kuran toplum içinde en kalabalık olan Yahudilerdi. Dindaşları benim Nadır'ların Medine'den sürülüp çıkarılmaları onları endişeye sevk etti. Muhammed güçlendikçe kendilerini de kovabilirdi. Mekkeliler zaten bu yönde sürekli propaganda yapıyorlardı. Medine'de yaşayan putpres Araplar da aynı propagandadan etkileniyorlardı. Onlara göre Muhammed'in Kesin bir kararla Beni Nadir kabilesinin üzerine yürümesi, kale dışındaki bağlarını, bahçelerini talan etmesi hiç kimsenin aklına gelmemişti. Olayları duydukça hayretler içinde kalıyorlar, hayretleri bir yana mallarının, canlarının tehlikeye düştüğünü hissediyorlardı. Üstelik Muhammed her zamanki yaptığı gibi Beni Nadir üzerine hareket ederken, Medine Vesikası'nın altına imza atanlarla istişarede bulunmamıştı. Uğuz Savaşı sırasında Beni Nadır kabilesi devleti kurarken verdiği söze aykırı hareket etmiş. Beni Nadır kabilesinin yaptığı ihanetin bu kadar ağır cezalandırılması onlara göre fazlaydı. Sözleşme yeniden gözden geçirilebilirdi, ihtar edilebilirdi ancak Muhammed onların Medine'den çıkıp gitmelerini istedi. Birçoğu bu olayı Muhammed'in kişiselleştirildiğinden söz ediyordu. Sanki bazı yorumlara göre Beni Nadir ile Muhammed arasında Medine devletinin yönetimiyle ilgili problem var. Peygamber ve Müslümanlar aleyhine değişik yönde yapılan tüm kara probandaları Haşr suresinin bu ilk ayetleri bitirdi. Ayetlerin özüne baktığımızda bazı hususlar ortaya çıkıyor. Allah Beni Nadir kabilesinin Medine'den sürülüp çıkarılmasının sorumluluğunu üstleniyor.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 şaşırdılar. Nüfus olarak azınlıkta olan Müslümanlar, etraflarında kalabalık olan Yahudi ve putperest arapların bazen açıkça, bazen gizce yaptıkları probandalardan etkilenirlerken, ayet onlara sizin kabahatiniz yok diyor. Üzülme, Sizin kabahatiniz yok. Rabbiniz onları kendisi sizin elinizde cezalandırdı. Ey akıl sahipleri! İbret al Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı elbette onları Dünyada cezalandıracaktı. Ayette de onlar için cehennem azabı vardır diyen Allah, sözlerini yerine getirmeyenlerin cezalandırılacaklarını belirtmişti. İnsanlar hem söz verecekler hem sözlerini yerine getirmeyecekler. Bu mümkün değildi. Elbette sözlerini yerine getirmeyenler cezalandırılacaklardı. Ayette onlara sürgün yazmamış olsaydı ifadesi bir kadercilik anlayışı değil. Önceden suçların belirlendiğini, suçu işleyen suçunun gereği cezalandırılacağını belirtmekte. Ayetlerin vurucu, gücünü artırmak için Allah'ın kullandığı uslu bazen insanlara garip gelebiliyor. Suçundan dolayı cezalandırılanlara sanki ta baştan bu ceza, kaderine zaten yazılmıştı anlayışı doğruyor cümlenin ilk bakışında. Allah'ın ayetleriyle birbirini bağlamadan yapılan bu düşünceler, bu yorumlar ne yazık ki Allah'ın düzeninin nasıl işlediğini anlamadıklarını gösteriyor. Allah adaleti gereği hiçbir suçu karşılıksız bırakmaz. Suçu ilan etmedikten sonra cezalandırmaz. Yani Allah önce suçu suç kapsamlarının ne olduğunu ayetleriyle bildirir Uymayanları cezalandırır. Cezalandırmalar değişik şekillerde olabilir. Bazen suç işleyenleri bizzat suçu işledikleri hak sahipleri eliyle cezalandırır. Yani suçlu mağdur ettikleri tarafından cezalandırır. Nitekim Ben'in nadır kabilesi Muhammed'e verdikleri sözü çiğnemişler. Buna karşılık Muhammed'in eliyle cezalandırılmışlardır. Allah bazen de suçları doğal olaylarla cezalandırabilir. Başlarına gelen depremler, sel baskınları, tahammül edilemez rüzgarlar, gökten düşen parçalar, yıldırımlar, hastalıklar vesaire. Bütün doğal olaylar cezalandırma şekillerinden biri olarak değerlendirilebilir. Nitekim bu konuda değişik surelerde, değişik toplumlar üzerine gelen olaylar bu şekilde doğal olaylarla, doğal afetlerle cezalandırıldıklarını göstermektedir. Allah ayetlerinde buna işaret ediyor. İnsanlar suçlu olanlara baksınlar. Onlar dünyada bir şekilde cezalandırılmışlardır ve cezalandırılacaklardır. Ama eğer insanlar suçluların dünyada cezalandırılmadığını görüyorlarsa bilsinler ki Ahirette mutlaka cezalandırılacaklardır. Allah'ın önceden suçların cezalandırılacağına ilişkin belirttiği hükümler insanların başına geldiğinde ceza uygulanmış olur. Allah hükümran bir ifadeyle onlara bu cezayı yazmıştık derken bazı insanlar konuyu saptırarak cezalandırmayı alın yazısı olarak algılıyorlar. Halbuki konunun alın yazısıyla ilgisi yok. Konu suç, suçu işleyecek olan ile Allah arasında bir ilişkidir. Allah diyor ki bunlar suçtur. Suçu işleyenler bilsinler ki mutlaka cezalandırılacaklardır. Cezayı öyle sadece dünyada verilen ceza olarak da görmeyin. Rabbiniz cezayı ahirette de verebilir. Ama bilin ki hiçbir suç cezasız kalmaz. Af hariç. Allah'ın bu yöndeki bilgilendirmeleri, hükümleri suçun işleniş tarihine göre önceden yazılmıştır. Dolayısıyla önceden yazdık ifadesi yapılan eylemin önceden suç olarak bildirildiğinden ibarettir. Alın yazısıyla hiçbir alakası yoktur. Zaten Allah demiyor mu? Kendilerine bir hüküm gönderilmedikten sonra gönderilmeyen hükümlerden insanlar sorumlu tutulmaz. Yani Allah daha önceden Herhangi bir suç kapsamını bildirmediyse, tarif etmediyse, bunun cezasını da bildirmediyse insanlar o eylemleri yapabilir. Çünkü suç olduğu henüz kendilerine bildirilmemiştir. Cezasının olduğu henüz kendilerine bildirilmemiştir. Yani ayetteki anlamıyla o konuların suç olduğu henüz yazılmamıştır, henüz cezası yazılmamıştır. Yazılan suç unsurları, yazılan cezalar insanlara tebliğ edilmemiştir. Elbette ayetler geldiği zaman ne peygamber ne de Müslümanlar Allah onlara cezayı yazdık ifadesinden alın yazısı çıkarmadılar. Onlar akitlerini yerine getirmeyenlerin cezalandırılacağının baştan söylendiğini anladılar. Yani suçu işledikten sonra veya hatta şöyle diyelim, o insanlar bir şeyler yaptı, yaptıktan sonra ya bu aslında suçtur, bu yaptığın suçtur, bunun cezası da budur denmedi. Tam tersine o yapılan fiil önceden suç olarak tespit edildi ve cezası da bilirler. Ancak zaman içinde Müslümanlar konuların özünü kaçırarak ayetleri yanlış yorumlamaya doğru kaymışlar, böylece... Yoldan çıkmışlardır. O gün Müslümanlar, ayetleri okuyan Müslümanlar, Allah'ın peygamberi onayladığını görünce sevindiler. Çünkü peygamber yapılan sözleşmeye aykırı harekete karşılık, beni Nadir kabilesinin üzerine yürümüş, onları sürüp çıkarmıştı. Allah gönderdiği ayetle peygamberi destekledi, onayladı. Müminler bundan dolayı çok sevindiler. Moralleri yerine geldi. Kara probandaların etkisinden kurtuldular. Yahudilerle, putperest Araplarla birlikte yaşayan Müslümanlar, ne olursa olsun ortalıkta dolaşan sözlerden etkileniyorlar. Çünkü bütün Müslümanların, herkesin aynı derecede bilgili ve bilinçli olduğu düşünülemez insan hali. Ayetler hükmünü koyunca etkileşim durdu. Günümüzde de Müslümanlar ayetlere dikkat etmeden gündemlerden etkileniyorlar. Müslümanların inançlarını oluşturan, yollarını çizen ayetler, yaşama indirgenemediğinde Müslümanlar gündemlerin atmosferinde kaybolup gidiyor. İçinde yaşadığımız olaylar, iktidar muhalefet çatışmaları, Orta Doğu'daki gelişmeler, ülkemizdeki siyasi ekonomik olaylar. Ne yazık ki Müslümanların gündemine düşüyor. Müslümanlar ayetlerin özü doğrultusunda değil, gündemlerin savrulmasıyla yerlerini tayin ediyorlar. Halbuki Medine'de gelen ayetler savrulan Müslümanların durumlarını düzeltiyor. İşte Haşr suresindeki gelen ayetler, Uhud savaşından sonra ortalıkta dolaşan siyasi ve diğer sosyal konulardaki bütün çalkantılarda, karşılıklı söz, söz, sözlerde, probandalarda, Müslümanların duygu ve düşüncelerindeki savrulmaları derhal topluyordu bu ayetler. Mekkeliler bir taraftan proband ediyor, Yahudiler bir taraftan proband ediyor, münafıklar bir taraftan proband ediyor. Kimin aleyhine? Peygamber aleyhine, Müslümanlar aleyhine. Peygamberin yaptıkları aleyhine. Kendilerine göre haklı nedenler var. Herkes bugün olduğu gibi, o gün de kendilerine göre herkesin haklı nedenleri var. Herkes kendilerine göre haklı nedenlerden hareket ederek, Sürekli aleyhde probandıya geçiyordu İşte ayetler bu probandılardan etkilenip, tevhidi çizgiden uzaklaşıp, yavaş yavaş o gündemin etkisinde kalan, o savrulmaları yaşayan Müslümanları derhal toparlar. Allah bütün o peygamberin ve Müslümanların yaptığı ben Nadir kabilesinden sürüp çıkarma olayını üstüne aldı. Müslümanlara ve peygambere dedi ki sizin kabahatınız yok. Biz zaten bunu başından yazmıştık. İşte o savrulmalarda bazen insanın aklına gelmeyebiliyor. Ne gelmeyebiliyor? Örneğin bir olay çıkıyor. Olayla ilgili eğer muhatapsanız o anda o olaylarla ilgili şöyle genişçe düşünemiyorsunuz. Çünkü karşıdaki insanlar sizi muhatap aldıkları zaman, dört koldan saldırdıkları zaman siz başından sonuna kadar meseleyi, tepeden tırnağa inceleyemiyorsunuz. İster istemez kendinizi müdafaa etmek zorunda kalıyorsunuz. İşte o kendinizi müdafaa etmek zorunda kaldığınızda Duygular ortaya çıkıyor. Duygular ortaya çıkınca akıl şöyle bir kenara çekiliyor, bilgiler şöyle bir kenara çekiliyor. İşte bu olayda Medine'de, meydana gelen bu savunmalarda Müslümanlar kendilerini savunma noktasına geldiklerinde daha önceden gelen hükümleri, hatta Medine vesikasının altına yazılan hükümleri akıllarına getiremediler. Yani siz böyle yaptınız. Bakın bu Medine Sözleşmesi'nde bunlar vardı, burada şunlar vardı. Allah bizi uyardı hepimizi, insan olarak hepimizi uyardı. Sadece Müslümanları değil, sözleşmelerinize yerine getirin. Değilse suçlu olursunuz, cezalandırırsınız dedi. Diyemediler. O andaki duygularla. Savruldular. İşte tam o noktada Allah o gündemi aldı. Dedi ki, bir dakika, ne oluyor? Suç benim. Benin nadir kabilesini ben sürdüm. Onların sürülmesinden Muhammed'in ve Müslümanların hiçbir kabahati yok. Durun bir dakika. Onlara saldırıp durmayın. Anlamında ayetler olaya el koydu. Ve... Onlara o cezayı yazdığını ifade. Şimdi o zaman nasıl yazdı, nerede yazıldı sorusunun karşılığında herkes düşünmeye başladı. Önce suçluluk psikolojisinden kurtuldu Müslümanlar. Sürekli suçlanıyordu putperest Araplar, Mekkeliler, Yahudiler. Sürekli işte beni adır kabilesini sürdünüz çıkardınız ne vardı işte yani oturup konuşurduk bilmem ne yapardık gibi. Belli bir siyaset uygularken ve kara yaparken birdenbire Allah sorumluluğu üstüne alınca Müslümanlar rahatladı. Rahatlayınca olayı düzgün bir şekilde analiz etmeye başladılar. İşte bu psikoloji bu ayetlerde çok güzel işlenmiş. Bir yerde güçlü bir düşüncenin, güçlü bir hakimiyetin savrulan insanlara, duygularıyla, düşünceleriyle, inançlarıyla savrulan insanlara bir dakika demesi gerekiyor. Durun bir dakika. Ne oluyor demesi gerekiyor. İşte Haşır suresinin 1, 2, 3, 4. ayetleri Uğurt Savaşı'ndaki Olaylardan ötürü beni Nadır kabilesinin sürülüp çıkarmasının arkasından meydana gelen Medine'deki olaylara bir dakika dedi. Durun bir dakika. Kim kimi suçluyor? Burada bir suçlu varsa, beni Nadır kabilesinin sürülmesinden dolayı bir suçlu varsa, suçlanacak varsa Allah diyor ki o benim. Ben sürdüm onları. Ben cezalandırdım onları diyor. İşte Medine'de gelen ayetler savrulan Müslümanların durumlarını düzenler. Ancak savrulmaya başlayan Müslümanlar nedense Tevhidi çizgide durma, çizgiyi koruma yolunda yeterli, azimli, sabırlı görünmediler. Tıpkı bugünkü gibi de, aynı şekilde görünmüyorlar. Yani, şöyle görünmüyor. İşte o zaman da görünmediler, bugün de görünmüyorlar. Ortada daha önceden gelmiş ayetler var. Ayetlere iman var. O imanın, o ayetlerin çizdiği bir, tevhid ilkesiyle çizdiği bir rota var. Bu rotalaya insanların, Sabretmesi gerekiyor. Yani azimli ve kararlı bir şekilde, ısrarlı bir şekilde durması gerekiyor bu rotada. Ama ortada yaşantı içerisinde gündemler var. Bu gündemlerde düşünceler sürekli tartışılıp duruyor. İnsanlar birbirlerine girip çıkıyor fikirleriyle. Ve insanlar bu savrulmalarda, bu fikirlerin şeyinde o inancından, ayetlerin gösterdiği o rotadan, o tevhidi çizgiden savrılıyorlar. Yeterli sabrı göstermiyorlar. Yeterli azmi göstermiyorlar, yeterli kararlılığı göstermiyorlar. Rasul zamanında Medine'de de Mekkelilerle yapılan savaşlar, Medine devletini oluşturan toplumlarla ilişkiler zaman içinde Müslümanları savuruyordu. Çünkü başından anlattık Medine'de öyle bir devlet kurdu ki bugün böyle bir devletin kurulmasını hayal etmek bile zor. 10.000 nüfuslu Medine'de 4.000 Yahudi, 4.500 Putperest Arap, 1.500 Müslüman. Lider peygamberimiz ve devlet kuruluyor. Mekkelilerle savaşlarda Medine'deki Müslümanlar ön plana çıkıyor. İşte Uhud savaşında birkaç kabile Müslümanları desteklemek için onlarla savaşa geldi. Hatta Uhud savaşına İbn-i Selül komutasındaki hazreçliler gelmedi. Tüm bu olaylar sıcak bir yaşam içerisinde insanların nasıl etkileyebileceğini düşünebilirsiniz. Allah'ın rahmeti, Allah'ın nimeti o insanların üzerine iniyor ayetleriyle. Onları derleyip toparlıyor. Biz de bugün savrulmalarımızda Allah'ın o rahmetini, o nimetini, o ayetlerin ruhunu anlayarak, özünü anlayarak hayatımıza geçirmek zorundayız. Bunu yapamadığımız zaman, o zaman bu savrulmalarda, bugünkü Müslümanlarda hiçbir araya gelemeyecekleri gibi sürekli savrulup duracaklardır. Ve herkes kendine göre çok değişik nedenlerle çok değişik yerleri bulacaktır. Ama tevhidi çizgi olmayacaktır. Rasul zamanındaki Müslümanlar şanslıydı. Olaylar geliştikçe ayetler onları düzeltiyordu. Yani olaylar gelişiyor. Olaylar neticesinde savrulmalar meydana gelince ayetler. İşte Bedir Savaşı'nın ardından gelen Enfal Suresi, Bedir Savaşı'nın gazilerini öyle bir eleştiriye tabi tuttu ki, bunu önceki bölümlerde inceledik, öyle bir eğitimi aldı ki onları tepeden tırnağa eleştirdi, tepeden tırnağa eğitti. İşte Haşr Suresi, geçen hafta incelediğimiz bölümleriyle ve bu ayetleriyle Müslümanların savrulmalarına karşılık sahip çıkarken onların duygu ve düşüncelerini de yönetmekte. Onun için o dönemdeki insanlar şanslı yaşamlarının üzerine ayet iniyor ve ona göre hareket ediyorlar bugün müslümanların üzerine ayet inmiyor yaşamlarının üzerine ayet inmiyor o zaman müslümanlar bu ayetleri yaşamlarının üzerine tekrar indirmesi gerekiyor bilgiyle bilinçle tekrar risalet gelmeyecek tekrar ayetler gelmeyecek ...var olan ayetlerin bilincini ve bilgisini yaşamlarına indirgemesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki bugün ayetler gündemlere göre inmiyor. Müslümanların 1500 yıl öncesinde inen ayetlerin özleriyle olayları yorumlamaları... ...kendilerine ayetlere göre yön vermeleri gerekiyor. Ama böyle olmuyor. Olaylar sıralanıyor... Sonra ayetlerin özüne aykırı yorumlar yapılıyor, ayetlere aykırı olarak tavırlar alınıyor. Niçin böyle, neden böyle ise zamanın gerçeklerine göre yorum yapıyoruz denilerek ayetler zamanın çıkarlarına göre eğiliyor, bükülüyor. Bugün ortada görünen tablo bu. Haşr suresinin ilk ayetleri, Müslümanların elini güçlendirdi. Müslümanların aleyhine yorum yapanları da tehdit altına aldı. Ayetler sanki şöyle diyor, peygamberle sözleşme yapanlar dikkat edin, müslümanlarla sözleşme yapanlar dikkat edin, sözleşmenize aykırı hareket eder, peygamberin aleyhine davranırsanız suç işlersiniz. Allah işlediğiniz suçun cezasını mutlaka verir, Allah bu konuda kararlıdır, adildir. Sözleşmelerine aykırı hareket edenler, müslümanlar dahi olsa Allah onları da mutlaka cezalandırır. Allah taraf tutmaz. Allah verilen sözlere bakar. Söz verenlerin yaptıklarına bakar. Kim sözleşme hükümlerine aykırı hareket ederse suç işlemiştir. Allah suçlulardan yana değildir. Suçu işleyen Müslüman da olsa, Yahudi de olsa, putperest de olsa Allah suçluya karşıdır. Haklıdan yanadır. Allah ezeli ve ebedi hükmünde suçluların durumlarını belirtmiş, cezalandırılacağını da yazmıştır. Allah suçluyu dünyada da, ahirette de cezalandırabilir. Suçla mağdur edilen kişi veya toplumlar eliyle de, başka şekillerle de cezayı gerçekleştirebilir. Zannetmeyin ki, kişiye veya topluma verdiği sözleri yerine getirmeyerek, sözleri aleyhine hareket ederek suç işleyenler kurtulabilirler. Aleyhine davrandığınız toplumlar sizi cezalandıramasalar bile, Allah sizi başka yönlerden cezalandırır. Dünyada cezalandırmasa bile, Ahirette cezalandırır. Kısaca suçluların cezadan kurtulması mümkün değildir. Ta ki af dilesinler, affedilsinler. Başka kurtuluş yolu yoktur. Allah gönderdiği bu ayetlerle Müslümanların moralini yükseltiyor. Medine devletinin yöneticisi Muhammed'e inananlar olarak kendilerinin Allah tarafından korunduğunu hissediyorlar. Azınlıkta kaldıkları toplum içinde güç kazanıyorlar. Ayetler topluma okundukça Yahudiler, putperest Araplar ayetlere inanmasalar da Müslümanlar ayetlere inanarak onların probandasından etkilenmiyorlar. Böylece kişisel ve toplumsal psikolojilerini üstün tutuyorlar. Yahudiler, putperest Araplar ise Ebu Sufyan'ın dediği gücünün kaynağını bilmediğimiz bir inançla bir Allah ile nasıl mücadele edebiliriz anlayışına ulaşıyorlardı. Müslümanlar karşılarındaydı. Muhammed karşılarındaydı. Kendileri Muhammed ve Müslümanlar kendileri gibi insanlardı. Öyle görüyorlardı. İnsan olarak ele alındıklarında alt edilmeleri mümkündü. Ama onlara güç veren, onların moralini yükselten din var. Dinin ayetleri sürekli geliyor, Muhammed'in elini güçlendiriyor, Müslümanların direncini artırıyor. Allah Müslümanlara Haşr Suresinin 13-14. ayetleriyle sesleniyor. Onların içlerinde size karşı duydukları korku, Allah'a olan korkularından daha şiddetlidir. Öyledir. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur. Surenin başındaki ayetlerle, Müslümanların moralini yükselten Allah, inkar edenlerin durumları hakkında bilgi vererek onları iyice güçlendiriyor. İnkar edenlerin de durumunu açığa çıkarıyor. İnkar edenlerin özelliği da. Yahudiler, Allah'a inandıklarını söylüyorlar ama Allah'tan korkmuyorlardı. Putperest Araplar, putlara inanırken Allah'a da inanıyorlar ama Allah'tan korkmuyorlardı. Onların korktukları şey, Müslümanlardı. Bedir'de galip gelen Uhud'da Mekkelilere yenilmeyen Müslümanlardan korkuyorlardı. Halbuki asıl korkulması gereken Allah'tı. Cezayı veren Allah'tı. Onlar peygambere karşı işledikleri suç nedeniyle cezalandırılmaktan korkuyorlardı. Bu nedenle sağlam kalelerine sığınıyorlar. Ortalıkta yaygara çıkararak kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlardı. Müslümanlar onların yaygarasına bakarak güçlü olduklarını düşünebilirlerdi. Ancak onların yaygarasının ardında korku var. İnkar edenler korkularıyla birlikmiş gibi görünüyorlardı. Aslında onlar darmadağınıktı. Kendi aralarındaki anlaşmazlıklar derindi. Allah inkar edenlerin psikolojik yapısını ortaya koyarak Müslümanlara onların korkulacak bir yanı yok diyor. Onların durumu korkanların içten gelen işgüdüsel tepkiyle korkutma isteğinden ibaretti. Değilse yapabilecekleri bir şey yok. Üzerlerine Gidiliverdiğinde kaçacak yer arayacaklardı. Hani toplumda bir söylem vardır. Köpek korktuğu için havlar. Kendine güvenen, korkmayan köpek havlamaz veya ısıracak köpek havlamaz. İyi bilin ki bir taraf çok gürültü çıkarıyorsa, çıkardığı gürültü kadar korkuyor. Günümüzde de öyle değil mi? İnsanlar analiz edildiğinde şöyle bir bakın. İnananlar sessizken, inkar edenler sürekli gürültü, sürekli yaygara içindedirler. Bütün planlarını buna göre yaparlar. Siyasetlerinin yalan üzerine kurgulanışı, yazılı, görsel medyadaki güçlülükleri bu nedenledir. Şöyle bir bakın etrafınıza. Müslüman topluklar sessizdir, gürültüyü sevmezler. Bilerek veya bilmeyerek ortaya koydukları tavır inançlarının gereğidir. Müslümanlar inkar edenler gibi korku içinde değiller. Allah'a inanır, Allah'a güvenirler. İnkar edenlerin güvendikleri şeyler ise sağlam kaleleri, üstün silahları, Maddi varlıkları, süsleridir. Şatafatlı giysiler, altın renkli madalyalar, büyük saraylar, şatolar, korunaklı silahlar, üzerlerine geçirdikleri zırhlar, uzaktan kumandalı silahlar, etrafındaki korumalar, yaşadıkları korkunun tezahürü büyüklüğündedir. Ülkemize gelen Amerikan başkanının korkusunu anlayabiliyor musunuz? Gelmeden önce yüzlerce koruması geldi. Bütün uğrayacağı yerleri kontrol ettiler planlar yaptılar. Kendileriyle işbirliği yapacak Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçlerini tek tek elden geçirip incelediler. Sonra Amerikan Başkanı geldi. Aşçılarıyla, uşaklarıyla, korumalarıyla, temizlikçilerıyla, doktoruyla, hemşiresiyle geldi. Bir kişi bir ülkeye ziyarete gidiyor, yanında en az bin kişi taşıyor. Ziyarete gittiği ülkenin aşçısına, uşağına, doktoruna, korumasına, hemşiresine güvenmiyor. Temizlikçisine güvenmiyor. Büyük bir kibir içinde Gösteri içinde geliyor. Zannediyorsun ki zenginliğinin verdiği kibri şımarıklığı gösteriyor. Hayır, Allah onların durumunu açıklıyor. Aslında onlar suçludur. Suçluluk psikolojisiyle korku içindedirler. Gittikleri yerlerdeki insanlara karşı suçludurlar. Onlardan alabildiğine korkarlar. Korktukları için sağlam kalelerine sığınırlar. Kendilerine yaşam kaleleri oluştururlar. Türk yemeği mi yiyecek? Ağaçlarına. Aşçılarımız tarif edecek, onlar pişirecek. Türk aşçısı pişiremez. Çünkü korkar, zehirlenirim der. Odalarımız temizlenecek. Ziyaret ettiği ülkenin oda temizleyicileri ortalıkta görünmemeli. Onlara güvenmezler. Kendileri oda temizlikçileri getirirler. Böyle bir korkuyu yaşamak gerçekten çok zor. Allah yarattığı insanı çok iyi bilmektedir. Müslümanlar ayetlere dikkatli okurlarsa göreceklerdir ki inkar edenler sokaktaki bir insandan bile korkarlar. Zayıf, düşmüş, düşkün bir insandan bile korkarlar. Onun için zırhlarına bürünürler. Gösteriş, süz, yaygara, övünmek korkanların kaderidir. Meydan okumak, tehdit etmek korkanların kaderidir. Çünkü onlar Allah'a inanmazlar. Çünkü onlar Allah'tan korkmazlar. Dünya hayatından sonra hayatlarının olmadığına inanırlar. Söylemlerinde Allah'a inandıklarını... Allah'tan korktuklarını söyleseler de gerçekte inançları yoktur. Allah'ın hesabından korkmazlar ama dilden korktuklarını söylerler. Onun için ölümden korkarlar. Kendilerine ölümü yaklaştıracak her şeye karşı tedbir alırlar. Korunaklı kaleler, zırhlar, silahlar, saraylar, şatolar, korumalar, tehditler. Hep korkularının büyüklüğünce büyür. Allah diyor ki, ey Müslüman! Onlar sizin varlığınızdan korkar. Müslümanın bunu anlaması gerekir. Müslümanların, onların korkularıyla büyüttükleri şeylerden korkmamaları gerekir. İnançlarına sahip çıkarak güçlü durmaları, Allah'a güvenmeleri gerekir. İşte Amerika'nın dünyada yaptıkları savaşları görüyoruz. Üstün silahları içindeyken güçlüler, yeryüzüne inip insanlarla aynı güneşi, aynı toprağı, aynı havayı kokladıklarında Eşitlerini veriyorlar. Birebir mücadelede sürekli kaybediyorlar. Vietnam batağından çıkamadılar. Irak batağından çıkamadılar. Şu an Afganistan batağında sürünüyorlar. Her türlü üstün silahlarına rağmen, yerli işbirlikçilerine rağmen, paralarıyla kendini satanları alabilmelerine rağmen, dünyada kendi çıkarlarına göre her türlü probandı yapmalarına rağmen, bütün dünyayı düşmanlarına karşı kışkırtmalarına rağmen gelemiyorlar Çıkıp gitmek zorunda kalıyorlar. Amerika Vietnam Savaşı'nda 58 bin askerini kaybetti. Savaş sırasında ve bittikten sonra ülkesine dönen askerlerin önemli bir kısmı ya intihar etti ya da psikolojik sorunlar yaşadı. Irak'ta Amerikalılar 4747 asker kaybettiler. Vietnam'dan ders alan Amerikalılar Irak'ta öne kendilerini destekleyen Iraklıları sürdüler. Kendilerini korunaklı yerlere yerleştirdiler. Buna rağmen 4747 askerlerini kaybettiler. Amerika Afganistan'da 2111 askerini kaybetti. Kayıplarla ilgili rakamları zaman zaman Amerikan askeri kaynakları kendisi veriyor. Belki çok fazla ama verdikleri rakamlar bunlar. Dikkat edin. Bütün bu kayıpların çoğunluğu ülkeleri işgal ettikten sonraki kayıplardır. Ülkeleri işgal edinceye kadar hiç kayıp vermiyorlar. Tepeden, denizden, karadan, uzun menzilli silahlarıyla, korunaklı silahlarıyla geliyorlar, kayıp vermiyorlar ama indikleri zaman yeryüzüne, halkın arasına girdikleri zaman veya yerli insanların karşı mücadeleleriyle karşı karşı geldikleri zaman sürekli kayıp veriyorlar. Onlar üstün silahlarıyla binlerce, milyonlarca insan öldürdüler. Ülkeleri işgal ederler, işgal ettikten sonra üstün silahları olmasına rağmen eşitlenirler. Her türlü tedbirlerine rağmen, yerli işbirlikçileri öne sürmelerine rağmen, Kayıplar verirler. Aslında kayıplara Amerikalılar ve onlarla beraber olan yerli işbirlikçileri olarak baktığımızda sayı bir hayli fazladır. Günümüzde Amerika girdiği ülkelerde kendi yöneticileriyle, askeriyle kalamıyor. Ancak yerli işbirlikçilerini yönetime atıyor, askerini çekiyor... Yerli işbirlikçileriyle ülkeleri yönetiyorlar. Ülkeleri sömürüyorlar. Müslümanlar inançlarına sahip çıksalar, Allah'ın ayetlerine göre inançlarını, yaşamlarını oluştursalar, içlerinden hiç kimse düşmanla işbirliği yapmaz. Ne yazık ki Müslüman'ın diyenler, Allah'ın ayetlerinden uzak yaşayanlar, Amerikan düzenleriyle işbirlikçilik yapıyor. Değilse hiçbir düşman, Müslüman ülkelerde boy gösteremez. Çünkü onlarda böyle bir cesaret yok. Onlar büyük korku içindedirler. Onların cesareti, kendilerine yardım eden insanların varlığıdır. Onlardan cesaret alırlar. Uzun yıllar, İngiltere'nin sömürgesi olan Hindistan, Mahatma Gandhi'nin, üç cümlesiyle yıkılıp gitti. İngilizlere çalışmayın, İngilizlerden mal almayın, İngilizlere mal satmayın. Üç kısacık cümle. Tek cümleye indirgendiğinde, alma, satma, çalışma. İnsanlar inandığında, Düşman hiçbir şey yapamıyor. İneye tapan Hintli, Gandhi'nin bu sözlerine inandı. Yüzlerce yıl Hindistan'a hükümran olan İngilizlerin, eli kolu bağlandı. Hindistan'ı terk etmek zorunda kaldılar. Çünkü çalıştıracak adam bulamadılar. Mallarını satamadılar. Hintlilerden mal alamadılar. İnanç en büyük onur. İnanç en yüce kimlik. Çünkü onda azim, sabır, kararlılık var. Hayatını başkasına teslim etmemek var. Günümüzün Müslümanlarını görüyoruz. Herkesten önce inkar edenlerin mallarını kullanıyorlar. Herkesten önce inkar edenleri destekliyorlar. Herkesten önce inkar edenlerin düzenlerinin destekçisi, probandacısı oluyorlar. Bugün Amerikan düzeni demokrasinin Fransız inancı layıklığın probandasını bütün Müslüman ülkelere Müslümanlık adına Probanda ediyorlar. Amerika'ya karşı olan sol ideolojiye inananlar Amerikan barlarından, fesutlarından, burgerlerinden çıkmıyorlar. Sonra özgürlükten söz ediyorlar. Emperyalizmden söz ediyorlar. İnançlarını çiğneyip tükürenler asla özgür olamazlar. Hangi inançtan olursa olsunlar, inançlarının gereğini yapanlar özgürleşirler. Hangi inançtan olursa olsunlar, işte ineğe tapan Hintli Gandhi'nin üç cümlesiyle ayağa kalktı. İşte İran. istedikleri kadar Ayetullahları ilahlık konuma getirsinler. Hümeyn'in tek sözüyle ayağa kalktı. Amerika şeytandır. Şeytanı ülkenizden kovun. İşte Mao ateist olmasına rağmen bütün kas sistemini krallıkları Çin'de yıkıp geçti. Allah Müslümanlara yeryüzünü dolaşın. İnsanlığın örneklerinden ders çıkarın diyor. Allah'ı dinleyecek Müslümanlar yeryüzünü, toplumları, insanları dikkatle izlemek zorundadırlar. İzleyecekleri insanlar Toplumlar hangi inançla olursa olsun fark etmez. Her insandan, her toplumdan çıkarılacak dersler var. Zira Allah'ın ayetleri sadece hükümler bildirmiyor. Allah'ın ayetleri aynı zamanda insan karakterlerini analiz ediyor. İnançlarına, verdikleri sözlere riyakar olanlarla, dürüst olanları Müslümanlara anlatıyor. Önemli olan bu karakterleri anlamak, yaşamımıza sokmak, Allah, Medine'deki Müslümanlara inkar edenleri bir başka açıdan anlatıyor. Onlar derin ayrılıklar içindedir, dağınıktır. Müslümanlar olarak inançlı durun, birlik içinde olun, dağılmayın emrini gönderiyor. Tabi bugün bize de aynı şeyleri söylüyor. Ne yazık ki Müslümanlar uzun yıllardır Allah'a inançları doğrultusunda hareket edeceklerine, inkar edenlere benzeyerek dünyevi çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Mesela bakınız bir örnek vereceğim. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransız kralına yazdığı mektuba. Bir bakın Kanuni Sultan Süleyman Fransız kralına yazıyor. Ben ki diye başlıyor. Sonra devam ediyor. Sultanların sultanı, hakanların başı, krallara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Lafa bakın. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Ve atalarımın fethettiği Akdeniz'in, Karadeniz'in, Rumeli'nin Anadolu'nun, Karaman'ın, Rum'un, Zülkadriye vilayetinin, Diyarbakır'ın, Kürdistan'ın, Azerbaycan'ın, Acem'in, Şam'ın, Halep'in, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, bütün Arap memleketlerinin, Yemen'in ve daha nice ülkelerin ki büyük atalarımın Allah kabirlerinin nurlu karşı konulmaz kuvvetleriyle fethettikleri ve benim Muhteşemliğimle ateş saçan mızrağımın ve zafer getiren kılıcımın gücüyle fethettiğim nice memleketlerin sultanı ve padişahı olan Sultan Beyazıt Han oğlu, Sultan Selim Han oğlu Süleyman Han'ım. Mektubu görüyor musunuz? Senki Fransa vilayetinin kralı Françaslusun diye devam ediyor. Şimdi Müslümanca düşünün, elinizi vicdanınıza koyun, ayetleri gözünüzün önüne getirin. Allah'ın gücüne, kuvvetine inanan bir mümin böyle bir mektup yazabilir mi? Dünyevi güçlerini bu şekilde dile getirebilir mi? Gösterişin esiri olabilir mi? Tabii mektubun devamını biliyoruz, tehdit var. Bir kralı kurtarmak için ordularını seferber edecek mektubun devamında. Başka bir kralı haddini bildirecek. Binlerce insanın ölümüne sebebiyet verecek. Niçin? Görünürde Fransız kralını kurtarmak için. Görünmezde dünyaya gücünü göstermek, kibriyle hükümran olmak için. İşte Haşr suresinin 13 ve 14. ayetleri insan davranışlarının köküne iniyor. Allah'tan korkmayanlar, insanlardan korkarlar. Korkularını da sağlam kaleleriyle, güçlü ordularıyla, korku salmalarıyla, tehditleriyle kapatırlar. Bu konuda açıkça Allah'ın ayetlerini inkar edenlerle, inandığını söyleyip gerçekte ayetlere göre hareket etmeyenler, Aynı konumdadır. Allah ayetlerine devam ediyor. Haşr Suresinin 17-18 ayetleriyle Allah diyor ki, Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Ne müthiş bir cümle. Allah'ı unutan, ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Yani Allah diyor ki, siz Rabbinizi unutursanız Allah da size kendinizi unutturur. Kendinizin ne olduğunun farkına bile varamazsınız. Yoldan çıkarsınız. Çünkü Allah'ın ayetlerindeki özün anlamı insana kendini tanıtmaktır. Kendini öğretmektir. Yaratılmış olan insana kendini öğretir ve onu eğitir. Kendini bilmesini öğretir. Eğitim budur. Allah'ın Rab'lık sıfatıyla insan üzerine ayeti göndermesinin kastı insana kendini öğretmesidir. Kendini bilmeyen, kendini öğrenemeyen insan, şımarır, azar, suçlu hale gelir ve insanlığını unutur. İşte Allah böyle diyor. Siz Rabbinizi unutursanız, Allah da sizin kendinizi unutmanızı sağlar. Evet. işin özeti bu. Müslümanlar, inkar edenler gibi insanlardan korkmamalıdırlar. İnkar edenler, insanlardan korkarlar. Müslümanlardan korkarlar. Ama inanmış insan, insanlardan korkmaz. Müslümanların korkacağı tek şey Allah'tır. Elbette. Müslümanlar, Allah'a olan sevgileriyle, saygılarıyla inançlarının gereğini yapacaklardır. Müslümanlardan bazıları bu tür ayetleri göstererek, dinin korkutma dini olduğu zannına kapılıyor. Allah'a inanan, Allah'a olan bağını korkuyla oluşturamaz, sevgiyle, saygıyla oluşturur. Allah buna ihlas diyor. İhlas, Allah'a olan samimiyet, sevgi, saygıdır. Sevgiyle, saygıyla Allah'a yakınlaşmaktır. Allah, Müslümanlara korkuyla ilgili ayetleri gönderirken, Müslümanların Allah'tan korkarak amel etmelerini değil, insanlardan korkmamalarını anlatıyor. Bu tür ayetlerin özetinde anlatılmak istenen, eğer korkmanız gereken bir şey varsa o da Allah'tır. Niye siz varlıklardan, yaratılan varlıklardan korkuyorsunuz ki? Eğer gerçekten bir korku gerekiyorsa, korkmanız gerekiyorsa korkulacak tek varlık Allah'tır. Ama siz Allah'tan korkmuyor, her şeyden korkuyorsunuz. İnsanlardan korkuyorsunuz, karanlıktan korkuyorsunuz, bilmediğiniz, bildiğiniz varlıklardan korkuyorsunuz. İnanan insan hiçbir şeyden korkmaz, çünkü korkması gereken Allah'tır ve Allah'tan da zaten korkmaz, çünkü onu seviyordur, onu sayıyordur, ona samimiyetle bağlıdır, niye korksun yani? Kısaca Allah, Müslümanlara insanlardan korkmayın, yarattıklarından korkmayın demekte, de korkuyu Müslümanların kalbinden almaktadır. Allah'ın korkuyla ilgili ayetlerine kesin olarak inanan Müslüman artık hiçbir şeyden korkmaz. Bilirler ki korkulacak tek varlık Allah'tır. Müslüman ise Allah'ı sever, sayar. Allah'tan değil, Allah'ı razı edememekten korkar. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkar. Yani Müslüman Allah'tan değil, kendinden, kendi zaaflarından korkar. İnkar edenler ise ne Allah'tan korkarlar, ne de Allah'ı sever ve sayarlar. Onlar insanlardan korkarlar. Çıkarları doğrusunda insanları sever ve sayarlar. Allah'ın Müslümanlara öğrettiği bu mantık, korkuyu yaratılış kanunlarına göre düşündürür. İnsanın Allah'tan korkmasını gerektirecek hiçbir şey yoktur. Çünkü Allah, Rahman yani kuşatıcı, Rahim yani koruyucudur. Yarattıklarını koruyan ve kuşatan olarak günahkarlara tövbe kapısını, hidayet kapısını ardına kadar açık tutar. Öyleyse insanlardaki korkunun kaynağı nedir? Allah buna ayet ile cevap veriyor. İnkar edenler Allah'tan korkmaz. İnananlar Allah'tan korkmaz. İnsanlar insanlardan korkar. Eğer gerçekten insanlar Allah'tan korsalardı, hiçbir şeyden korkmazlar, iş bu kadar basit. İslam korku ve korkutma dini değil. İslam barış, esenlik, huzur dini. Hiçbir zaman. Barış, esenlik, huzur korkuyla teşekkül etmez. Daima barış, esenlik, huzur sevgiden, saygıdan doğar. Korkular ise sadece huzursuzluk, endişe, karışıklık doğurur. Allah, Haşr Suresinin 21. ayetiyle hükmünü koyuyor. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri, İnsanlara düşünsünler diye veriyoruz. Ayet çarpıcı bir anlama sahip. Eğer biz bu Kur'an'ı, yani ayetleri daha indirseydik, daha ayetlerdeki gerçekler karşısında Allah'tan korkar, başını eğerek parçalanır, darmadağın olurdu. Dağın korkusundan parçalanması ayetlerdeki gerçeklerdir. Gerçeklerle yüklenilen sorumluluktur. Ayetlerdeki sorumlulukları üstlenmek her babayiğidin harcı değildir. Yaratılanlar zayıftır, güçsüzdür. Dağda olsa, insan da olsa güçsüzdür, zayıftır. Allah'ın gücü karşısında başını eğer, dağılır, çözülür, gider. Ayette söz konusu edilen korku, Allah'ın gücünün karşısındaki saygıdan kaynaklanır. Gereken saygıyı gösterememekten kaynaklanır. Değilse Allah dağı da, insanı da Rahman ve Rahim sıfatıyla kuşatmıştır. Bizler insan olarak, Ayetle şöyle düşünmek durumundayız. Etrafımızda devasa yükseklikleriyle sağlam duran dağlar bile ayetlerin yüklediği gerçeklik karşısında sorumluluklar karşısında darmadan olacaklarsa biz onların yanında neyiz ki? Bizim Allah'a daha çok saygılı olmamız gerekir. Allah'a olan saygımız sevgimizle sorumluluklarımızı üstlenmeliyiz. Allah'ın rahmanlığına, rahimliğine yani kuşatıcılığına, koruyuculuğuna sığınmalı. Kendimizi Allah'a teslim etmeliyiz. Kendisini Allah'a teslim edenlerin korkacağı hiçbir şey kalmaz. Dünya hayatında insan çok şey kaybedebilir. Malını, mülkünü kaybedebilir. Ailesini, çocuklarını kaybedebilir. İnsana gelen ayetler öğretir ki, hani demiştik ya, insana kendini öğretiyor Allah. Değilse kendini unutturur. İşte insana gelen ayetler öğretir ki, İnsan dünyaya hiçbir şeyi olmadan geldi. Geldiğinde her şeye muhtaçtı. Büyüdü, güçlendi. Dünyadan bazı şeylere sahip çıktı. Mal edindi, mülk edindi, aile edindi, evlat edindi. Dünyadan giderken hepsi burada kalacak. Hepsini burada bırakacak. Ahirette mallı, mülkü, ailesi, evladı kendisine fayda vermeyecek. Onun için bunları kaybetmekten korkmamalı. Zira bunların hepsi imtihanı için Allah tarafından veriliyor. Allah imtihan için verdiği her şeyi elinden alabilir. Veren Allah'tır. Alacak olan Allah'tır. Bunu kim değiştirebilir? Buna kim engel olabilir? İnsanı korkutacak en önemli şeylerden biri de ölümdür ki, ölüm insanın Rabbine kavuşmasıdır. Rabbini seven, sayan, İnsanın ölünden korkması düşünülebilir mi? İnsan sevdiğine saydığına kavuşmaktan korkar mı? Bu gerçekler Allah'ın ayetlerinde sürekli açıklanır. Ayetlerde açıklanan her şey yaratılışın, yaşamın gerçekleridir. Bu gerçekler karşısında dünyadaki tüm değerler parçalanır, dağılır gider. Biz bu ayetten bu anlamları çıkarıp yeryüzündeki yerimizi bilmemiz, Allah karşısındaki yerimizi bilmemiz gerekir. Biz yeryüzündeki yerimizi Allah karşısındaki yerimizi bildiğimiz müddetçe hiçbir şeyden korkmayız. Yeryüzündeki misafirliğimiz bir gün mutlaka bitecek. Allah'ın ayetlerinde açıkladığı gibi ahirette herkes hesabını verme telaşına düşecek. Kimse kimseyi tanımayacak. Analar evladını, evlatlar analarını, babalarını tanımayacak. Kardeşler birbirini tanımayacak. Sanki dünyada bir oyun oynanmış. Herkes rolünün imtihanını dünyada vermiş, oyunda Sona ermiştir. Oyunun başlangıcında birbirinin hiçbir şeyi olmayanlar, oyun içinde ana, baba, kardeş, akraba aldılar. Oyun bitince asıl kimliklerine dönecekler. Sıra, oyun içindeki rollerin hesabına gelince, herkes inancının yaptığının karşılığında değerlendirilecektir. Korkunun boyutlarını tahlil eden bu ayetler, bizi Allah'a yaklaştırdıkça, Allah'tan korkmamıza gerek yoktur. Yeter ki Allah'ı anlayalım. Ayetlerine göre inancımızı, yaşamımızı oluşturalım. Allah'ın öğrettiği saygıyı, sevgiyi hayatımıza hakim kılalım. Ayetler, bütün korkularımızın kaynağının insani zaaflarımız olduğunu gösteriyor. İçimizdeki korkuları bitirmeyi öğretiyor. Allah'a göre, inananlar, insani zaaflarından sıyrılanlardır. İnkar edenler ise, insani zaaflarından kaynaklanan korkularıyla baş başa kalanlardır. İnşallah, Allah'a göre müminlerden olur, İmtihanımızı müminler olarak tamamlarız. Bugünkü sohbetimiz burada bitti arkadaşlar. Konuya eklemeleriniz, çıkarmalarınız varsa mikrofonu serbest bırakacağım. Şimdi sunum yaparken ekrana bakmıyorum. Şöyle ekranına bakayım neler varmış. Allah'ı nasıl anlayabiliriz diye hasreti velat sormuş. Allah'ın ayetlerini dikkatli bir şekilde okursanız, anlamlarını dikkatli bir şekilde Aklınıza, kalbinize yerleştirirseniz zaten Allah'ı anlamış olursunuz. Zor bir şey değil yani. Yeter ki kendinizi verin. Veya Allah'ın önerdiği şey şudur. Gündüzün telaşından, gündüzün meşgalelerinden, gündüzün hırgülünden uzaklaşıp gece olduğu zaman kalkın. Bir miktar salat yapın. Kur'an okuyun. Ve o gecenin sessizliğinde derin derin ayetleri tefekkür edin. Bakın Allah'a nasıl anlıyorsunuz o zaman. Evet. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.